Islav kapıldıkça güzelden güzele fer vermiş o neşveyle gazelden gazele sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir devredilir elden ele gazeliyle Yahya Kemal Beyatlı kadim şiirin haşir sabahına kadar bir meşale gibi önümüzü yönümüzü dünümüzü ve bugünümüzü aydınlatacağını söyler Diyanet TV'nin yeni yayın döneminin heyecanını ilk can veren Pervaneler programı ile biz de hissediyoruz. Yeni içerikleriyle, yeni logosuyla ve ilerleyen zamanlarda daha güzel yenilikleriyle sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Yahya Kemal'in de söylediği gibi meşaleyi söndürmemek ve elden ele taşımak gayretindeyiz. Salı akşamları Kıymetli üstadım hayat inançla birlikte kadim şiirin, gazellerin, mısraların, beyiklerin ellerinden tutacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim merhaba. Hocam telaşlı bir hayat yaşıyoruz. Evet. Sanal alemlerde yüzlerce binlerce takipçisi ve arkadaşı olan bizlerin derdini dinleyecek, samimiyetle içini dökecek kimsesi olmaması ise hayli garip. Hali pürmelalimizi anlatan bir şiir daha söyleyerek başlayalım. Lütfen. Sohbetimize. Maciden gelip aydınlatsın önümüzü. Bit tezellül haki payi pire yüz sür ma gibi. İttilai kadri ise maksuder tuğba gibi. Yüz sürenler hakkı dergahı Cenabı Ahmed'e Ahmet'e ziveri sername-i irfan olur tuğra gibi. Evet. Evet. Sözlerinin şairi Fenni Merhum. Fenni Merhum'la evet. başlayalım hocam. İlk sohbetimize. Yolgatlı Fenni Merhum. Evet 1918'de vefat eden ve fakat unutulmaya terk ettiğimiz bunu biraz mahcubiyetle biraz hüzünle ifade ediyorum ama vefatının tam 100. yılındayız ve bu üstadı neredeyse hiç tanımayacağız, hiç bilmeyeceğiz. Ben Fenni Merhum'u da sizin girişini yaptığınız şiirini de söz konusu etmeden hemen önce Yahya Kemal'den okudun ya girişte. Evet. Dört Mısra. Onun üzerine bir iki kelam edeyim müsaadenle. Evet. O da fendi Merhum'dan 40 yıl sonra 1958'de vefat etti Yahya Kemal Beyatlı edebiyatımızın zirve şahsiyeti. Hakikaten mükemmeliyetçi de bir insandır mükemmel şairimiz. O daha yakın, çok çok daha yakın olmasına rağmen biz onu da yani şahsen tanırız ismini duymuşuzdur ama sözleri bize yabancı dil gibi adeta evet. uzak gelir. Böyle bir gariplik içindeyiz. Bu mısralarla ilgili bir hatıram var. Birkaç yıl önce Buyurun. ahirete giden büyük şair Bekir Sıtkı Erdoğan ile tanışma fırsatı buldum. Bekir Sıtkı Erdoğan çokça bilinir. En azından öyle ümit ediyorum. Evinde uzunca bir sohbetimiz olmuştu. Klasik tarzda Aruz'la yazdığı şiirlerini iki buçuk saat kadar bana okudu. Evet. Elindeki basılmamış divançesinin yani yarısına. Bu da ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Yani. Evet. Böyle bir adam bizzat kendisi okuyor. Gözleri nemli nemli. Bir de evet. okuyuşunu göreceksiniz. Beraber namaz kıldık. Böyle Ayakta da duramıyor. Televizyon programına davet ettim. Aşağı inemiyorum evlat dedi. Yani üç kat aşağı inemiyorum nasıl geleyim filan dedi. Gelemedi. Evet. Basılmamıştır ha, halen o divançesi. Küçük divan demek divança. Evet. Yarısını okudu. Gitmem gerekti. Artık bizim tayyarenin vakti gelmişti. Uçak saati. Evet. efendim. Yarısı kaldı. İnşallah başka zaman şunu tamamlayalım dedi. O da biz de böyle arzu ettik ama ömrü... Vefa, vefa etmedi. Etme. O ahirete gitti. Bu yarım kalan işler artık orada tamamlayacağız. <gülüyor> o gün bana bir şey anlattı. Sönmezse her haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir devredilir elden ele diyor ya okuduğunuz mısralarda Yahya Kemal diyor ki yani bu kadim şehir klasik şehir ehlini buldukça elden ele mahşer sabahına kadar gezecekte dolaştırılacak bir meşaledir sönmez yani bunu haklı olarak yani ehli azalsa da hiç olmaz kökleri çok derine uzanan geçmişten geleceğe muazzam bir gelenektir, bir birikimdir diyerek bize bir ümit veriyor. Dedi ki Bekir Sıtkı Bey Merhum kendisini kaldığı otel'e gittim dedi. 20 yaş civarında gençtim o zamanlar dedi. Yahya evet. ya Kemal birisiyle konuşuyormuş, ecneviymiş konuştuğu kişi Fransızca sohbetlerinde o kişi demiş ki Üstad senden sonra birileri var mı? Bu bayrağı taşıyacak, bu geleneği sürdürecek falan demiş. O da cevap vermemiş. O esnada üç genç biz yanına geldik. Kendisine birer şiirimizi okuyup beğendirme niyetiyle geldik. Hmm. Bir hile yaptım. En son aldım kendimi diyor. Bekir evet. Bey, Benim şiirim onun aklında kalsın diye. Şiirimi dinledi ve o Fransız'a dönerek gördün mü, aldın mı cevabını dedi. Yani bizden sonra bu bayrağı taşıyacak genç işte budur diye anladım. Evet, meşale, meşalenin. Ve o mısraları benden sonra yazdı. Hmm. Elimde delil yok ama bu mısralarda benden bahsediyor diye avunurum dedi bana. Bizzat Bekir Sıtkı, Erdoğan. Fakat ehlini buldukça bu meşale elden ele gidiyor. Şu anda dinleyenler, seyredenler, işte, yeni tanışmakla beraber evet. çok sevdiğim sen ve evet, <gülüyor> benzeri hocam. gençler. E, tabii ki vakıf olmak için fazlaca emek lazım, zaman lazım. Doğru ama e, aslan yatağı da boş kalmaz. Gelelim Fenli'ye. Fenli'ye. E, <gülüyor> Divanı 1996 yılında basılmış. 1996'da basıldı. Bir daha bulamadığımız Ali, bir evet, eser. Yozgat Belediyesi'nin e, himmetiyle ve muhterem Ali Şakir Ergin Beyefendinin gayretiyle. Allah selamet versin. Ali Şakir Ergin Bey 1987 yılında bir dönem milletvekilliği de yapmış ve bir zat-ı şerif. Evet. Kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Evinde bir vakit namaz da Efendim <gülüyor> Hem şehrisi olduğu fenli merhumun divanı damadından eline geçiyor. intikal ediyor. Şöyle bir bakıyor ki böyle bir şairin tanınmaması, unutulması hakikaten insana ızdırap veriyor. Mükemmel bir çalışma yapmayı da tehir ederek bu da öğreticidir. Biliyor musun? Yani Abdullah şöyle bunu hesaba katmak lazım. Mükemmeliyetçi olmak iyi de Çok da... yani bir yerde fazlaca ısrar ederseniz e, iyisi de kalıyor. yani evet. En iyi iyi'nin düşmanı derler. Evet. E, i̇yi ki öyle yapmış. Yani orijinaliyle birlikte, izahatıyla birlikte şöyle dört başı mamur bir kitap haline getirmek istedim ama diyor bakarsın ömür vefa etmez, hiçbir şey yapamam diye endişe ettim. Hiç olmazsa eldeki bütün şiirlerini tek bir kitaba iki kapak arasına koyduk i̇şte kitabı çıkar Allah razı olsun. Belediyeye de çok müteşekkiriz. Her ne kadar ikinci, üçüncü baskılarını da görmek arzu ediyoruz. Henüz ya, o konuda da bir gayret, ilave gayret arzu ediyorum Yozgat Belediyesi'nden. Bunu arz ederim hatta bu vesileyle. Çünkü cidden çok büyük bir şair. Yani biz bunu laf ola söylemiyoruz. Yozgat da çok derin bir yer. Yani enteresan bir bölge. Biz bugün her yeri birbirine benzettiğimizden küreselleşme <gülüyor> yani Anadolu'nun yani bir şehrin merkezine geliyorsun, edeceğim. etrafa bakıyorsun nerede olduğunu anlamak için yani birine sormasan farkı fark edemiyorsun. Bu hoş bir şey değil yani şehirlerin karakterini insanlarınki gibi bozmak demektir bu. Ee, Yozgatlı 18 sene sonra 1936'da vefat etmiş olan Hüzni'yi de Hüzni merhumu da burada anmak isterim okuduğun şiirin ilk beysi neydi? tezelül haki pay pire yüz sür gibi. ma gibitilyı kaddrise Maksut Eger Tuğba gibi 11 evet. Beytten 12 belki Beytten müteşekkil. Uzunca bir gazel bu nedir bu gazel denilirse ben bunu mahsus seçtik günümüzde moda olan şu kişisel gelişim halleri var ya. Evet. Ona muazzam bir gelişiyoruz. Ee, sürekli başarılı olmak zorundayız. Yani dünyanın kucağına doğru ya, koşuyoruz da e, onun aslında bizi nereye götüreceğini farkında değiliz. Yani duygusuz, yalnız, bencil ya, ya. insanlar mutsuz olmamızı, Etrafına mutsuz. olumsuzluk neşreden. Yani. Çok olumsuz şeyler de söylemek istemiyoruz ama yani şimdi şu var. Başarılı, başarısız diye bir ayrımı kabul etmek baştan İşi kaybetmek olabilir çünkü bizde o yok yani bizde gayret bizden tevfik haktandır Allah'tandır. Allah'tandır. Ee, bizde helal haram vardır yani biz doğruyu yapalım da e, seferle emrolunduk zaferle değil. Zafer takdiri ilahi e, bu o disiplin yani bize göre başarı tanımı. Bizim medeniyetimize, bizim kültürümüze, bizim dinimize, bizim hayat tarzımıza göre. Sen doğru olanı yap. Güzel olanı yap. Fay, i̇hlaslı, sanimi olarak yap. Neticeye Cenab-ı takdir ettiği olur. Yani biz neticeyi tayin edemeyiz. Netice. Yani bunu anlatıyor gazelimizin bazı beyitlere Birçok daha farklı konumlara giriyor. Okuduğumuz ilk beyitte tezellül ibaresine yer veriyor. Şimdi üstadının kapısına Suyun yere yüzünü sürdüğü gibi tam bir tevazu ile gel. Ma gibi. Yani ma böyle. gibi. Bit tezellül haki payi pire. Şimdi ma gibi yani su gibi ama nereye? Toprağa. Yani e, üstad kabul ettiğin, kendisinden feyiz alacağın, hayatı öğreneceğin pirinin kapısına böyle tevazu ile yüzünü yere sürerek gel. Tezellül lafı burada çok önemli. Aziz kardeşim. Kibir, tevazu, tezellül, üç hal. Kibir kendini üstün görmektir. Evet. Haramdır ve en çirkin huy. Tamam. Tevazu kendini Tevazu vermiyorum. denk tutmak. Denk tutmak. Denk tutmak, haddini bilmek daha doğrusu. Fakat herkesle denk tutulmaz. İki istisna vardır. Eski kitaplarda muallim ile tabip hariç <gülüyor> onlara karşı denk, denklik yok. Tezellülle. tezellülle aşırı tevazu ancak orada caiz neden ve adam hekim elinde jiletten keskin meşter var orada Aynen. hava atmaya gelmez <gülüyor> yani orada aman doktor dersin yani ya canımız onlara yani emanet ettik <gülüyor> ben berberde de tavsiye ederim Böyle adamın elinde ustura var nemeli aslında Aynen öyle. <gülüyor> üstadına karşı da e şimdi mesela soru soruyorsun ustana üstadına bir şey öğrenmek için ama diyorsun ki şurasını ben biliyorum da işte falan. Yani, Şöyle yani, mi yapsak? Böyle yani, mi yapsak? Ya biliyorsan ne soruyorsun canım? Şimdi yani burada. Yani üstada yani, sormanın te bir şey Tezellül orada. De. Yani tam tevazu. Yani kendini aşağı görme. Orada lazım. Caiz. Orada yani. güzel. İşte buna işaret ediyor. Bir tevazu diyebilirdi şair. Bir tezellül diyor. Daha gazele başlarken ilk kelimede öyle bir ders veriyor ki tezellül kime karşı yapılır? Şimdi böyle inceliklerle Teşrih edebildiğimiz böyle yani etraflıca incelemeye değer olan şu şiirin sahibi çok mu derin okumalar yapmaya ne bileyim profesör falan mı? Sanki çok böyle sıradan farklı bir, alemlerde evet. yaşamış gibi duruyor biz bu an baktığımızda. Valla bugüne kıyas edince lise muadili bir mektebin mezunu. O kadar yani. O kadar. Biz öyle profesör işte yok, ordunarius falan değil yok. yani. Sıradan, sıradan bir memuriyet Ankara'da. Evet. Yani bugün mesela Daire başkanı falan çok yukarıda kalır aldığı göreve göre yani. hayli Sıralım, mütevazı bir görevi yetmiyor. var. Garip de bir insan gurbette kalmasın cenazem diye çok arzu etmiş, etmiş ama hikmeti veda. Gurbette kalmış. Da? Ankara'da ee... vefat edip defne olunmuş. Daha da garibi etnografya müzesi inşa edilirken mezar yeri de değiştirilmiş, götürülmüş cebeciye bir tarafa. Ve şu anda nerede olduğu ha, nerede da bilinmiyor. Olduğu belli Öyle değil. de bir Adam odur var. bıraka cihana şol bir eser Esersiz göçenin yerinde yerler eser. Aynen. İlk eser bırakmış. Yani yer, kabrine bulamıyoruz ama. Eserleri ilha ile hala hayatımızın içinde dün e, akşam ben divan okurken çok etkilendim. Ve e, onun o söylemiş olduğu mısraları okurken kendime ahuva etti. Niye? Ya. Niye bugüne kadar bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu? Ya. Şimdi ben bütün gençler adına kendimi de burada takdim etmiş olayım. Yani bizler kelimeleri hayatımızın içinden çıkartıp Mazisi olmayan kelimeler kurmaya çalıştığımız için bugün konuşmaya kaydetme, nasılsın, evet. iyi misin kelimesini nokta virgüle indirmiş kadar küçük bir evet. sözcük dağarcığını kullanmak zorunda kaldık. Ve onların o söyledikleri de bize sanki böyle uzaydan Başka bir alemden, birisi gelmiş evet. bir şeyleri anlatmaya çalışıyor da biz bunun dilini nasıl çözeriz gibi bir duruma geldik. Evet. Mesela e, bu şiirin sonunda bahsettiğimiz şiirin sonunda şöyle bir mevzu vardı. Diyor ki yüz sürenler hakı dergahı Cenabı Ahmed'e, Ahmet'e. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam kapısına yüz sürenler. Ziveri sername irfan olur tuğra gibi. İrfan mektubuna tuğra basılmış gibi yücelir diyor. Yani o kadar güzellik katar. Şimdi. Hem böyle bir medeniyetten ders veriyor. Demin ki beytin de ikinci mısra neydi? İttilai İ'tilai kadri. kadri ise maksut eğer evet. Tuğba gibi. Cennet ağacı Tuğba. Evet. Tuğba ağacı gibi yücelmek, i'tilâ bulmak istiyorsan bunun yolu e, üstadının kapısında tezellüldür diyor. Şimdi bir örnekle bunu. Karşılandıralım yani hocam. Başka bir. bir örnek. Başka bir şairimiz Nabi 1712'de vefat etmiş evet. olan. Tevazu edenin yükseleceğini, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür, inen çıkar. Yani sayısız örnek söylemek mümkün bu bapta ama hatırıma gelen buna benzer şeyi söyleyeyim. Tenbeha ki aciz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Dolaştırmak kısaca söyleyeyim hemen bir cümleyle Türkçeden Türkçeye tercüme diyeyim. Evet Türkçeden Türkçeye. Çiğ damlası yüzünü yere sürdü. Bu tevazuuna karşılık sabah güneşiyle göğe çıktı. Dersal yüzünü yere sürmeden kemal bulamazsın. Yüzünü yere sürmesi insanın ancak secdeyle olur. Şair Nabi merhum sanat doğrudan namaz kıl demiyor ama. Dolaylı olarak <gülüyor> Dolaylı da diyor olarak ki. Da. Yani insan yüzünü yere nasıl sürer? Ve şebnem çiğ damlası üzerinden. Hani çiğ damlasına bir şebnem diyoruz ya başka bir adı da vardır. Onun şimdi gelmedi hatırıma. Ee, yani birçok jale jale jale çiğ damlası <gülüyor> şebnem gibi ol çünkü o yere indi yüzünü yere sürdü ve mükafat olarak göğe çıktı Şimdi e, Fendi merhumun diyelim e, aradan 100 yıl geçmiş belki de onun tevavuk halidir bu yani 100 yıl geçmiş biz bugün onu bugün anlıyoruz. Bugün onun hamdolsun e, evet. Ve eserleriyle var. Evet. Eserleriyle var olan birisi. Şimdi diğer şairlerde de geçiyor. Birbirlerine karşı tahmis yazıyorlar. Tahmis. Tahmis. İlk önce şunu sorsam hocam. Tahmis nedir? Nedir? Çünkü onu anlamadan tamam. e, şeyi olmaz. biraz anlamak zor oluyor. Şiirin o kıymetini anlamak zor Arapça oluyor. Arapça hamsa beş demek. Evet. Tahmis beşleme. Evet. Beşli kılma. Yani önceki şairin yazdığı iki mısra alıyor bu şair. Üstüne üç mısra da kendisi yazıyor. Toplam beş mısradan müteşekkil. Beş mısradan oluşan bir kıta meydana getiriyor. Buna tahmiz diyoruz. Evet. Sen şimdi merak eder Taştiri de sorarsın. Şimdi, <gülüyor> o da, onlar da, çok onu da açıklamak lazım bunu evet. çünkü. Taştiri ise bu işlemi yaparken, iki mısra, üç mısra eklerken üstüne dizmiyor da araya giriyor. Yani, yani beyit ayırıyor. Bunu da ben koydum araya. Araya Bak, üç mısra giriyor. Oldu? Şimdi Dergim şöyle bir yani. düşünelim. Beyt bir usta tarafından yazılmış yüz yıl önce 200 yıl önce 400 yıl önce. Usta el işi bu bir bütünlük arz ediyor. Sen bunu ayırıyorsun. Cesarete bak. Araya 3 mısra ile giriyorsun. Manada kopukluk olmadan tekrar bağlıyorsun. Dikiş yerleri belli olmayacak. İnci dizisi içine katır boncuğu yakışmaz. Yani bakiye taştır yaparken kaliteyi düşüremezsin. Demek ki o da çok büyük bir sanatkar bu iddiaya sahip ki yani geleneği sürdürüyor. Aradan geçen yüzyıllara rağmen aynı disiplin dairesinde, aynı usul içerisinde söz sürdürülebiliyor. İşte bu tahmis, taşdir, nazire o da bir benzerini yazmak demektir. İla yüzlerce yıl gelenek sürdürülebildi. Halen de birçok örnek yapanlar vardır. Tanıdığımız hayatta tahmisler, nazireler yazan, yaş Üstatlarımız vardır hamdolsun Allah sayılarını arttırsın. Böyle gelenek böyle devam ediyor. Burada da e, Fenni'nin bir tahmisi vardı hocam. E, Nabiye mi? Nabiye. O tahmisi de zikretseniz mümkün müdür? Seve seve. Nabi merhum benim üstadım. 1712. 308 yıl oldu göçeli. Üstadımla aramızda bir noksan görüşemedik. Evet. Bunun dışında her şey tamam. Orada görüşeceğiz inşallah. İnşallah. 40 küsur yıldır divanını okuyorum hayranlıkla. 40 küsur yıldan beri ne zaman ben Nabi divanını bir açsam bana vahibe dedirten bir şey bulurum. Öyle zengin öyle güçlü bir eserdir. Ve Nabi merhum tartışılmayan bir üstünlüğe sahip. Önümüzdeki programda inşallah ondan söz açacağız. Medine-i Münevvere'ye girerken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna Uyuyarak girilmez deyip yanında uyuklamak olan birini uyandırmak için söyleyi verdiği 5 beyitli naattır o evet. sakın terki edepten hmm. ki Mahbu bir hüdadır evet, bu. bu nazargahı ilahidir makamı Mustafadır bu diye başlar 5 Beyit son beyti müraati edep şartıyla gel nabi bu dergaha matafı kudsi yandır bu Segai en bu Yanisi şu. Nabi yanındakine değil de kendine söylüyormuş gibi edebiyatımız edepten ibarettir. Nasihatı kendine yapıyor. Sen üçüncü kişisin yani. Yani de demiyor ki kalk, uyuyorsun kalk kardeşin falan demiyor. Kabalık yok ya. Yani. Evet, söz, söz nezaket bir ve letafet evet, var yani. Evet kendime söylerken sen de dinleyebilirsin. Üslup bu. Nabi edebe uy çünkü meleklerin tavaf ettikleri. Ve peygamberlerin eşiğini öptükleri kapıya geldin diye tercüme edilebilir tık, tık, günümüz et, Türkçesine. Toplan. Bu beyte tahmis, fenniden. İşte onu sordun ya, son beyti söylüyorum sadece. <gülüyor> Şimdi okuyacağım bu tahmis, bu beş mısra. Yozgat'ta merkezde yer alan büyük caminin kapısında kitabe olarak duruyor idi. i̇di. Sonra düştü i̇di. o düştü. kitabe. Son durumu bilmiyorum, tekrar yerine konsa çok güzel olur şöyle diyor: Makardır fenny ya bu arzu, Akdes bir şehin şaha, değişmem bir avuç toprağın hurşid ile mah'a, muhakkak feyz alır kim yüz sürer sebû feyz Nurati nuraati edep şartıyla gel nabi bu der ghaa, matafı kutsiyandır bu seğihi enbiyadır bu. Şimdi yani Allahu u Teala'nın sevgilisinin İstirahat buyurduğu yerdir, makardır. Fenni ya bu arzı akdes bir şehin şaha. Bu mukaddes yer, şahlar şahının karar kıldığı yerdir. Değişmem bir avuç toprağını hurşidile maha. Ay'a ve güneşe değişmem oranın bir avuç toprağına, diyor şairimiz Fenni. Ay ve güneşi zikretmesi boşu boşuna değil. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine müşrikler tarafından bir teklif yapıldığında, sen bu tevhid inancından vazgeç, putlarımıza saldırmaktan, işimize karışmaktan vazgeç. Ne istiyorsan verelim, paraysa para, işte servetse, makamsa ne istiyorsan verelim ama putlarımıza dokunma dediklerinde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz vazgeçmem. Evet. Hak müvafasındaki kararlılığa bütün insanlar örnek oldular. Orada ay ve güneşin zikri böyle bir hatırayı. Tazelemeye de matuftur. Evet. Muhakkak feyz alır kim yüz sürerse bu feyzgaha. Buraya diyor yani tevazu ile gelen mutlaka feyz alır. Boş dönmez. Sonra Nabi'nin mısraları devreye giriyor. müraati edep şartıyla gel Nabi bu dergaha matafı kudsi yandır. Bu zegahi enbiyadır bu. Gelenek. Evet. Gelene ek. Gelenek. Gelenek gelene ek. Yani sonra, gelen, sonra gelen tabi olarak bir şey ekleyebilir. Gelenekten ayrılmaz da. Evet. Ama onu bilerek, oradan beslenerek kabiliyeti çerçevesinde tavazuyla ile utana sıkıla bir ek yapar. Tahmis böyle bir şeydir işte. Yani üstat bak sen böyle güzel <gülüyor> yazmışsın. <gülüyor> yazmışsın. Ben de aciz, aciz böyle bir şey A ekledim. Her oldu da, mu? Hani oldu, yani oldu. böyle de bir şey var. Yani tabii, naziresi tabii. de var. Biraz böyle yani. E çok güçlü olan şairler, e biz de ikinci nabi olmadık mı falan derler. Erzurum müftüsü vardı, Hazık Mehmet. Evet. Muazzam eserler vermiş. Ama yine kendini evet. koyduğu yer ikinci nabi. Nabiyi Saniye. Bakın yani, birinciyim demiyor gene yani. Yine demiyor yani yine edepten. <gülüyor> Bir şair için. Tevazuun bu kadarı kafiydi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Tahminse de bu örneği paylaşmış olduk. Şimdi hocam, e Fen'i... Hayatın ilerleyişinde biraz memuriyetten dolayı biraz sistemgah Kırkın. olduğu yerler var. Sistemli, evet, bir sistem kar, evet. Bazı yerlere girmiş çıkmış ama böyle hani gönlüm yolu kesilmiş. olmamış yani. Azıcık yolu kesilmiş. Onun arzusu İstanbul'a gitmekti ders adete. Evet. Şimdi vefat yılını dikkate alırsak 1918-1850'de doğmuş. Osmanlı'nın en zor döneminde. Yani Osmanlı'nın sonu, cumhuriyetin başı, başı böyle ikizinin Cumhuriyeti arasında. Cumhuriyeti görmemiş, kurulmasına beş yıl var daha giderken. Yani cihan harbini görmüş ama. Yani böyle tam, çal yılı, tam çalkantılı zaman. çalkantılı, fevkalade huzursuz bir dönem. Sultan Abdülhamid tahttayken ona bir kaside de yazmış. Şimdi usul bu. Kaside sizin diyeceklerinizi demeniz için, gençliğe hitabenizi, vasiyetlerinizi yazmanız için bir bahane sultana takdim edilir. O ona bir yol açar. Bazen önü açılır falan. Yol çıkaramamış İstanbul'a. Bunu yapamamış. Kaside elinde kalmış. Yani birilerinin mani olduğu da anlaşılıyor ki Tabe mahşer lanet olsun. <gülüyor> ne diyordu orada? Düşmanımın rehzen-i ikbalime İkbalim. ikbal yolumu ne diyor kıyamete kadar Allah güldürmesin filan biraz da böyle acı sözleri var kasideyi yazdığı sultan ile aynı sene ölmüş de beraber. Evet. Aynı beraber dünyadan göçülü şimdi yüz yıl geçtikten sonra rahat rahat şunu diyebiliriz belki de böylesi iyi oldu İstanbul'a ulaşmak ona saadet getirmeyebilirdi huzura evet. ulaşması onun huzurunu evet. bozabilirdi Hikmet-i Huda Cenab-ı Hakk'ın yarattığında hayır var. Ankara'dan öteye geçememiş. Burada basit bir memuriyetle geçen ömür. Ve 68 yaşında böyle muazzam eserler ortaya koyup onun eserleri de bir iki değil ki kardeşim. Şimdi Aynı. şöyle bir şey var mesela. Hattat <gülüyor> ve Hakkak bir de. Yani ben evet. en çok o kelime dikkatim çekti. Evet. Okurken Hakkak, hakkak ne demek? nedir? Mesela yüzük. Evet, yüzük. Yüzüğe evet. isim yazılacak. Evet. E, maden oyulacak. Bu işe hak etmek derler. Ee, hayli zor, sert bir iştir. Yani şimdi üç boyutlu makineler çıktı onun yaptığını bu muhterem kendi eliyle yapıyor. CNC tezgahlarında yapılan işleri. Ee, bir Anadolu manesi galiba Harput divarın, civarında öyle derler. Gamze deler, gamze deler. Hmm. Gam vurur, gamze deler. Sinemi hakkak delemez. derlerse gamze deler. Yani hakkak matkapla gümüşü, altını oyma işine diyelim biz böyle. Oy, Oyuyorsunuz oraya bir şey yazacaksınız falan. Bu işi yapıyor. Hakkaklık onun biz zanaati. Öte yandan hattat hem de nasıl bir hattat. Pirinç tanesine besmeleyle dört yani ihlas yazan bir adam bu. Yahu Allah aşkına bu incelik nasıl bir şeydir? Gidince onu da soracağım tabii. Üstad derdin neydi diyeceğim yani. Yani bu kadar biz, yokluğun içinde ne, ne işin vardı bun, bu, bu kadar meşguliyette? Bundan dolayı zengin olmaz insan. Olmaz. Bundan dolayı sırtı sıvazlanıp en fazla iltifat görür ya ya hocam işte çok güzel yazdınız çok güzel konuşuyorsunuz kadar, çok güzel muhabbetiniz o kadar, var o kadar yani zaten öteden beri daha başından beri öyle e, güzelliğe teş yani çok iyi ressamlar sefalet içinde yaşar öldükten sonra resimleri milyon dolara satılır ya <gülüyor> onların da hali öyle fakat güzellik tutkunudur başka türlü de davranamaz ızdırap da çekse, yalnız da kalsa bununla meşgul olur. Bir pirinç tanesinde Besmele-i Şerife ve dört ayet İhlas-ı Şerife yazmış bir sanatkardan bahsediyoruz. Ve bu adam aynı zamanda şair, aynı zamanda devlet memuru. Belki de şunu da görmeliyiz. Şair dediğimiz kişi sadece şair değil. O başka bir iş de yapıyor yani. Bürokrat çoğu mesela. Ne bileyim ilim adamı efendim. Hocam cümleye şöyle şirkin. girsem olur mu? Tabii. Şimdi hocam... E aslında son dönemde popüler kültürün pop kültürü olarak ürettiği bir şey var. Ne var? İşte bir sanatçı çıkıyor. Üç gün çok popüler. Saman Alevi gibi. <gülüyor> Kaybolup gidiyor. Niye? Ya. Sözlerinin bir kalıcılığı, bir bakiliği yok. Ve biz de şöyle bir problem yaşıyoruz. E, kelimeleri hayatımızdan azaltarak çıkarttık. Merhaba, nasılsın? İyi. Onun ötesine geçmeyen cümlelerin etrafında dönüyoruz. Aynen aynen diyerek. Bu adamı şey anlayamıyoruz şu an. Diyoruz ki yani bu adam bu aşkı, bu şevki nereden buldu ya? Ne zaman vakit buldu? Yani bizim çünkü bu kadar telaşlı bir hayatımız var. Boş vaktimiz çok ama hiç vaktimiz yok. Yani böyle bir ikilemin içinde yaşayan bir toplumun içindeyiz. Ve orada şunu hissediyorsunuz. Onlar başka dünyalarda yaşamışlar. Sanki bu dünyaya Şimdi, hiç evet, uğramamışlar. Bu yani. da bizim bir şeyimiz yani e, bahçeye kaçma durumu yani dersten bahçeye firar durumu. Adam dinliyor dinliyor en son diyor ki ya, özel değişik biri bu çeşit diyor falan. Yani onunla ilgisi yok kendisiyle ilgisini kesiyor yani. O diyor başka bir tip <gülüyor> yani bu biraz kaçma hali çünkü... Ne gülüyorsun anlattığım senin hikayen diyor Cemil Meriç kitabının başında değil mi? Umran. Evet. yani. Ne gülüyorsun anlattığım senin hikayen. E, üstümüzü almak istemiyoruz. Çünkü o bazı sorumluluklar getirecek, o bizi düşündürecek, dert sahibi yapacak. Aziz kardeşim, evet. 60-70 yıllık bir ömrü şu soruyu kendine sormadan geçiren çok insan var. Hangi soruyu, Hangi soru nereden hocam? geldim, nereye gidiyorum? Nereden geldi hocam? Benim burada ne işim var? Dünya denen şu yuvarlak zaten tehlikeli de bir yer fırfır dönüp duruyor uzay boşluğunda. çok de koşuyoruz da peşinden yetişemiyoruz <gülüyor> öyle de bir şey var. Yani hani yani dünyada... düşünemeden düşünmeden böyle bir dert sahibi olmadan manasız bir hayata rutin katildir. Evet sıradan saçtırır insanı. Evet. Ve o düşünürü hatırlayalım ne diyordu? Her cinayet bayağı değil ama ...her bayağılık cinayettir. Doğru. Ya, ba rutin, sıradanlık, adilik... ...efendim... ...bununla idare etme, yetinme... ...abi biz insanız. İnsan... ...Allah'ın en... ...şerefli, kıymetli mahruf. Halifem dediği... <gülüyor> ...kainata... Dedi halife olarak. İşte indirildi. Şeyh Kalip Divanı duruyor önümüzde yani. Evet. Hoşça bak zaten hakim zübde-i alemsin evet. sen. Merdüm-i ekvan olan ademsin sen. Kendi kıymetini bil diyor ya. Yani 48 sıradır O şiir bir şaheserdir. Sadece o cümleyle aslında alsak yeter, yeter yani. Özetin özeti şudur. Olarak. Sevildiğini bil yanlış yapma. Hı. Kıymetini bil yani. Allah tarafından sana kıymet verildiğini bil. İşte bu üstadlar bunu sorguladıkları için, kavradıkları için hayatlarının eksenine bunu yerleştirdikleri için milenyum çağından baktığımızda başka bir alemden gelmiş prototip ee, ve tabii bunu böyle dışlayarak hani özel çeşit o farklı dememiz bizimle ilgisi yok Hı. bizim öyle bir e, alanımız ya yani bize bize dokunan bir tarafı yok demenin kibarcası o evet. halbuki insanın hikayesi budur bu öyle korkulacak bir şey de değil aldin Allah dostlarından Cüneyd-i Bağdadi'ye sordular, dayın Sırrı kat'i seni nasıl yetiştirdi? O da dedi ki bana ders olarak bir şey verdi. Her gün uyumadan önce Allah beni görüyor, Allah niyetlerimi beni görüyor. biliyor, ona gizli yok, de kendi kendine diyor. Bunu kendi kendine telkin etmesini, kendi kendine bunu öğretmesini, hatırlatmasını ödev olarak veriyor. Kontrollü bir biçimde ve o bu şekilde Kemal buluyor. Aslında işin sırrı bu. Yani <gülüyor> Allah bizi görüyor. Her şeyimizden. Allah'ın bildiğini kimden saklayabilirsin? Ve yani. Saklayacak bir şeyimiz de <gülüyor> yok ama şimdi şöyle bir şey var hocam. Bu alem. Çünkü artık sizi Türkçe'yi Türkçe'ye tercüme eden kişi olarak söylüyorlar. Buraya gelmeden önce bir yoktur beyti var. Ha, yoktur redifli, redifli uzun bir beyti var fenliğinin. Çok böyle Scroll. Duyulmamış, bilinmemiş. Yani aslında beş program işlesek bitiremeyiz efendim. Yani şiir, divanın yani görenler... O yani beş programa filan yayılabilir. Ee, ilk kıtası şu şekilde başlar. Sefahet pişegana ittiba etme vefa yoktur. Ulûm-u dini tahsilet. Ulûm-u dini tahsilet taallümde haya yoktur. Bir üstada da çırak ol ser feri safa yoktur. Güzel dinle şunu sehalisanem deriya yoktur. Gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazı hata yoktur. Şimdi bu alt ilki ilk kıtayı alt mısrada ne diyor? Sefahet pişegana. Şimdi bir kelime koyuyor oraya. Arabici de var, Faresi de var, Türkçe çok yani. Bir kelime de üç lisanın özelliği var. Aslında geniş işte çember geniş olduğu için hepsinden alıp bir yere Tabii. böyle güzel bir aşure yapıyor. Tabii. Yeni bir tat çıkartıyor. Biz işte onları çıkarttığımız için o problemi, yani problemi yaşıyoruz. Evet, Arapça kitabın çoğulu kütüp. Farsça ev manasına gelen hane birleşiyor oluyor kütüphane. Ne Arap anlar, ne Fars bal gibi Türkçe. Kütüphane. <gülüyor> Kütüphane araba söylesen anlamaz. İranlıya söylesen o da anlamaz. Bu Türkçedir. Sen bunu burada imal ettin. sanayittir. aittir. Yani bu e, olur olmaz e, uzaklaştırmaları, yad sığmaları e, bir tarafa bırakmak lazım. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Arabi'nin, Farisi'nin, Türkçe'nin Türkçe imkanlarıyla biz muazzam bir medeniyet inşa ettik. Hazreti Mevlana için sormuştu İran Şahı. Bizden giden Ali Nihat Tarlan hocaya, Divan Edebiyatı Hocalar hocası. Ali Nihat Bey'in Farsça bilgisini görünce, Celaleddin Rumi sizin mi bizim mi dedi. Yani Farsça yazdı, sahip yani, çıkma hitlemeye getiriyor. Ama Ali Nihat Hoca dahiyane ve seri bir cevap verdi, buyurduğunuz gibidir dedi. Şah şaşırdı, sadece sordum ne dedim ki dedi. Rumi dediniz, Rumi Anadolulu demektir dedi. Biz ait oldunuz, ettiniz. Evet. Yani bu kelimeler bizimdir. Adam hacca Hı. gitmiş, Döndüğüne soruyorsun Arapları nasıl buldun diye. Yahudi Türkçe yazan okuyorlar. Türkçe namaz kılıyorlar. Kur'an'ı bile Türkçe okuyorlar da kendi aralarında anlayamadım. Nece konuşuyorlar demişti. Yani. Sefaet bi şegana ittiba etme. Vefa yoktur. Dünya zevklerine düşkün olan, nefsinin arzuları peşinde koşan insanları dost edinme vefasızdırlar diyor. Bakın ilk Mısra'da verdiği derse bak. Neden vefasızdırlar? Vefasız olan, dünyaya aşık olan adamın kendisi de vefasızdır. Bunun aksi mümkün değildir. Evet. İnsan sevdiğinden kuvvet alır, sevdiğinden kıymet alır, sevdiğine benzer. Dünya vefasızdır, vefasızlığı dillerde dolaşmaktadır, duymayan mı kaldı? E sen ona gönül veren birine, nefsinin arzularına köle olmuş birine dost gözüyle bakma diyor. Sefahet ittiba etme, uymaya ittiba etme, vefa yoktur. Bir üstada çırak ol, serserilikte sefa yoktur. Bakın günümüzde bunu kay yani kaybediyoruz. İnsan üzülüyor. Şimdi çırak bulamıyoruz diyor. Şimdi gittiniz her yerde aynı şey var. Berbereye evet. sorsan çırak 3 gündürüyor, 4. gün durmuyor. Neden? Mühendis olsun istiyor babası da ondan. Aile on ya yahu mühendis olacaksa olsun. Helaldir mühendis Eyvallah. olmak da. Yani çocuk da bir taraftan adamlık öğrenecekse öğrensin canım. Yani Hayatın bir... içinde terbiye edilsin. Çıraklık o demekti. Yani. buna dikkat ederlerdi. El altından ustaya para verirdi. Çocuk yaz tatilinde ustanın berber ber mesela yanına gider. Harçlık diye babasından gelen parayı alır. Azımsarsa komşu onu ikaz ederdi. Denizli şivesiyle söyleyeyim. <gülüyor> bereket versin, versin de. Bereket versin yani de. Bereket. Yani Allah bereket versin de diyerek ikaz görürdü. Burada aslında para kazanmıyor. mesela o değil. İnsanlık öğreniyor. Bir ustada çırak ol Ve bunu hakikaten biz gereğinden fazla kıymet vererek, kıymet verdiğimizi zannederek çocuklarımıza böyle bir fenalık da galiba Yaptır. yapıyoruz. Efendim yapıyoruz. buradan da uyanmak lazım. Dikkat etmek lazım. Efendim, ulumi dini tahsil et tayallümde haya yoktur. İlmi halini öğren diyor. Yani sana lazım olan bilgileri öğren. ...öğrenmek de ayıp olmaz diyor. Yani ayıp diye öğrenmezsin... ...harama girersin. Günaha girersin. Farzı yerine getiremezsin. Bir sürü yükle yapma böyle diyor. Yani Kendine acı merhamet et. Güzel dinleşonus hihali sânemde. Riya yoktur. Bak diyor kulağına... Benim ak. en çok sevdiğim yer burası hocam. Burası mı? Yani, <gülüyor> riyam yoktur diyor. Evet, yani. Samimiyetle öyle, delikanlı samimi gibi söylüyorum, söylüyorum sana ki... ya. Mürüvvetle. Yani... ...geçinmenin insanlar arasında... Ve ülkeler arasında geçinmenin yolunu hafızı şirazi onun da divanı var bu da hep ustaların evet, bugün, isimleri yazdığı için evet. hafızı bir beytinde söylüyor asayişi ee, dükiti tefsiri in duharfes ba dosti tam mürevvet ba müdara iki cihan huzuru iki sığdı diyor dostlarla mürevvet düşman ile müdara bu kadar. Dosta delikanlıca söyle. Acı da olsa gerçeği söyle. Düşmanı da tatlı dille idare et diyor. Ya düşmanlığını arttırmayı idare et işte. Şimdi ben sana diyor delikanlıca söylüyorum bak. Yani rüya yok. Acı da gelse dinle diyor. Kulağını aç. Nedir o söylediği? Her kıtanın sonunda tekrar ettiği. Gözüm nuru yalan dünyada imkanı beka yoktur. Yalan dünyaya aldanmak kadar vazıh hata yoktur. Yani neticede Sonu olan bir dünya. Sevgili ne dostum, çabalayıp duruyorsun. Kalıcı değildir. Böyle davran buna yani. Üstünde gez. Bunu kullan. Hazreti Mevlana'nın sözünü hatırlayalım. Dünya deniz gibidir. Sen gemi denizin üstünde gemi yüzer ve sahile gider ama su geminin içine girerse onu batırır. Kalbini alma yani. Kalbini alma. İslamiyet'te paranın yeri ceptir. <gülüyor> Kalp değil. <Eyvallah. gülüyor> Şimdi hocam programımıza biraz daha renk katalım diye işaret levhaları diye bölüm yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Fenli'den mi Fenli'den, hatırlarsanız güzel bir beytir. Ben onlara kaldı. işte bu ismi vermeyi çok tutuyorum. İşaret levhası yani hayat yolculuğunda bize yön gösteren, bize moral veren, girmeden önce buradaki temennimi söyleyeyim her birimiz evlerimize işaret levhası mesabesinde ustaların mısralarından beyitlerinden tuşalarından bir, bir şeyler koysak eskiden bu çok yaygındı gittiğim her evde ben bir beyit görürdüm yahu yani çok da yaşlı değilim yani elli küsur yaşamıştım ama işte diye. bizim nesil görmedi hocam evet, biz yani bir, görmedik yani aşağı yukarı bunların... 30 yıldır bu televizyon girdikten sonra bu bir, biraz azaldı. Sonra yani, internete yatımıza girdik. duvara bakmaktan girdi. eksana bakmaktan duvara bakmaya fırsatımız Duvar, kalmadığı için olabilir yani. <gülüyor> Öyle de bir durum var. Birçok evde ezberlediğim mısralar, kıtalar bugün dahi yeri geldikçe böyle insana şey veriyor, neşe bahşediyor. Ver bakalım örneğini. Sakın bir diide ağlatma, handal olmak istersen. Dokunma hatırı Mura, Süleyman olmak istersen. Fenni merhumun 77 Mısralık uzun bir şiirinde her kıtanın sonunda tekrar tekrar ele alınan bu beyti almışsın. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Sakın kimseyi ağlatma yoksa sen gülemezsin. Başkalarının felaketi üzerine saadet bina edemezsin. Hazreti Süleyman'ın karınca ile konuşmasını örnek al da kimseyi küçük görme. Karınca hatırını sormayı unutursan senden Süleyman olmaz ya yani ne e, kadar büyük bir Bir yani Hayat düsturunu bu kadar veciz söyler. Onun ilk kıtasını da söylemiş olalım. <gülüyor> Mühenden kaçma ger mahsudi ihvan olmak istersen, yetiş imdadı mazlumanı arslan olmak istersen, yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen, nebiyi efhamı medheyle hasan olmak istersen, Sakın bir dideyi ağlatma, handan olmak istersen, dokunma hatırı Mura. Süleyman olmak istersen. <gülüyor> Hocam şimdi programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonuna mı geliyoruz? Evet. Çabuk geldik. <gülüyor> ee, şimdi biraz önce bahsettiğiniz birçok kelime var. Evet. Yani bunları anlayamıyoruz. Bunları anlayamadığımızda ne yapmamız lazım? Lugat'a bakmamız lazım. Lugat'a bakmamız Lugat Lugat lazım. Lugat bunun için var. Şimdi yine... Lugat da bize bu mesafede olmalı. Bu kadar yakın Yerimizden olması şöyle Yerimizden kalkmadan ulaşabileceğim. Evet şöyle elimizi alıp <gülüyor> evet, değil evet. mi hocam? Lugatla aramıza büyük mesafeler koyduk, iyi yapmıyoruz. Artık şimdi elektronik lugatlar da var elinizdeki makineden. Ben öyle kullanıyorum, çok istifade ediyorum. İki ayrı Osmanlıca lugatım var. Ve günde yirmiş herkes baktığım vakidir yani, varittir. O kadar bildiğinize rağmen yani, bilmediğiniz şeyler Bilenin çıkıyor. artar kardeşim. Bilmek diye bir şey mi var? Ben öğreniyorum ya, ne bilmesi ya? Bilmek yok öyle bir şey. Ne büyük e, İlim Allah'ın. Ne büyük bir nimet. Ee, Merak, şimdi, Allah merakı öldürmesin. Şimdi hocam mesela burada ben e, hemen bir beyt okuyayım. Ondan sonra da bakalım bu Lugattan bir kurcalayalım. Lugattan kurcalayalım. Ee, yine Fenni'yi merhumu anacağız bugün programın da sonuna gelirken. Olmasın ama derununda hevayı malucan. Fenni'ye bir iş ile uğraş talibi dünya gibi. Ol, değil mi? Olmasın ammâ derununda rununda hevâ-yı mâluca bir işle uğraş, uğraş talibi dünya, dünya gibi. gibi. hevâ kelimesine bir bakar mısın? Hemen bakalım hocam. Şimdi lügatleri biz böyle koca koca yerlere kaldırıp koyduğumuz için haliyle ulaşmamız biraz zor oluyor. <gülüyor> ee, şimdi hevâ kelimesine bakalım. Ee, şöyle biraz da karıştıralım. Evet. Çünkü bayağı bir kelime var. Mesela heva, hevayı, heves. Evet. Havayı, çeşitli. Sadece havayı bir oku bakalım. Heva, heves, istek, arzu, sevgi, hoşlanma Demek. demekmiş. Hevayı, nefs, nefsin havası, nefsin arzuları. Bir diğer manası da havadır. Soluduğumuz evet. havadır. Yüzde sekseni azot. İkisini birden kullanır şairler bazen. Evet, Beytle, heva heves. Yani tevriyeli. İki, hem hava demekle, hem Havayla arzu hey. deme ikisine birden evet. mana oturur ama bu beytte nasıl kullanıyor bakın. Olmasına maderunun da havai maluca fenni ya bir işle uğraş talibi dünya gibi. İşte bir hadisi şerifin şair dilinden izahı. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız tavsiye ediliyor ya. Evet. Mal ve servet hevası arzusu kalbinde olmasın fenniyecim. Kalbine o Dikkat sevgiyi sokma Dikkat ama et. çalışırken seni görenler ne kadar servet düşkünü yahu desinler. Yani dünyaya da çabait. O zaman şu Ama dış bakan mi? desin ki abi hiç bunu gördü doymiyor. Şu oynuyor. hakikat geliyor. Yani Müslüman o halde olacak ki e, hem Dünyasına, bir an hem ölecek. Ayetini, tabii, hem tabii. Hiç ölmeyecek gibi gayretlenecek, evet, uğraşacak, evet, evet. yeni şeyler söyleyecek, yeni şeyler anlatacak, yeni şeyler öğrenecek. Biz hep nedense yeni şeyler değil de başkalarının yaptıklarını hazır kullanmaya alışmış bir e, yürü olduk var, olarak. Insan, yani ben insan. bu burada kendimi eleştiriyorum. İnsan kendimi eleştiriyorum. Öyle olduğu için bu programında inşallah hem Diyanet TV'nin yeni yayın dönemine hem de sizin hem de bizim Hayırlara vesile olur inşallah. Hayırlara vesile olmasını ediyoruz. Ustaların sözlerinden günümüze ışık tutmaya çalışıyoruz. Allah rahmet etsin cümlesine. İyi ki yazmışlar söylemişler bırakmışlar da günümüzde Hiç olmazsa tutamağımız olmuş. Tutamağımız yani. Daha doğrusu o sınırları o şeyleri kaldıran hayatımızın içinde ya bir boşluk var bunu nasıl doldurabiliriz sorusunun cevabını. Kendi sandığımızda gizlidir. Fakat biz dedemizden bize miras kalan sandığın üstüne oturup dilencilik yapmayı tercih etmişleriz. <gülüyor> evet. Bir bölük anka alırız. <gülüyor> Gariplik halimi ve selam. Evet. Hocam e, inşallah bir dahaki programımızda e, baki işleyeceğiz. Diyor, Nabi. Şey, özür diliyorum. Nabi'yi baki işleyeceğiz. Baki'ye sıra gelecek ama önümüzde hafta inşallah. Ee, Nabi haftaya, merhumu. Nabi yani, merhum işleyeceğiz. Ömrümüz varsa Bugün inşallah. Bugün fenli evet. merhumla beraberdik. Onun şiirlerinden feyizlendik, onun şiirlerinden güzellikler e, hayatımıza gark etmiştir muradındayız. E, programı bitirirken sürçülisan ettiysek affola. Son sözlerini diyoruz. alabilir miyim dedi bana bir sunucu programı bitirken. Evet, biterken, ben son, son sözlerinizi söylemiştim Ben söyleyeyim şimdi de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Çok teşekkür ediyorum. Bize e, atfı nazar eden, zamanını bize ayıran sevgili seyircilerimize de. Hem teşekkür hem dua ediyor. Onların da dualarını bekliyoruz. Eksik olmayın efendim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ee, güzel vaktinizi bizimle paylaştığınız Eksik için. Olmay.